Sapık ve kötü yollara düşürme ya Rabbi. Ya Rabbi nefsimizin şerrinden, kötü amellerimizin şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Sen bizleri koru ya Rabbi. Sen lütuf ve ihsan sahibisin ya Rabbi. Senin rahmetin boldur. Senin rahmetin gazabını geçmiştir ey bizim Allah'ımız. Sen bizleri muhafaza buyur ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, bugünkü konuşacağımız konu, büyük bir sahabe, büyük bir sahabe, o sahabe küçük, yaşı küçük, gelişken bir kişi ama resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her zaman cemalını gören bir kişiydi. Gören bir kişiydi. Rabia Ka'b. Ka'b'in oğlu Rabia. Ka bin oğlu Rabia. Radiyallahu anhu ve anne. Allah ondan razı olsun ve bizlerden de Allah razı olsun. Evet, bu kişi diyor ki, benim yaşım çok küçüktü diyor. Yaşım çok küçüktü diyor. Ancak kalbim imanla doldu diyor. Peygamberin o mübarek cemalını her zaman görüyordum diyor. Gözüm yeteri kadar ondan doyumunu alıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden doyumunu alıyordu diyor. Resul-i Efendimiz'i her zaman gördüğümde aklımdan geçen şuydu diyor. Acaba Allah'ın Resulüne bir gün müracaat etsem kendisine hizmet etmek için beni kabul eder mi? aklımdan çok geçerdi bu diyor. Çocuklarla oynarken, giderken, gelirken nerede olursa olsun aklımdan geçen de buydu diyor. Çünkü iman etmiştim kendisine. Sevgisi kalbime tam yerleşmişti. Gözlerimizle Peygamber Ef'e, Peygamber Efendimize doymamıştı. Onun cemaline aşık idim. Gönlümden geçen de şuydu. Acaba kendisine bir hizmetkar olaraktan adamış olsam kabul eder mi diye aklımdan geçen buydu diyor. Evet fazla bir zaman geçmedi diyor. Fazla bir zaman geçmedi diyor. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ben bu durumu arz ettim diyor. Hem ona yakın olayım, hem hizmetiyle şeref duyayım, hem de bununla birlikte dünya ve ahiretin saadetine nail olurum. Bu maksatla diyor Peygamber Efendimiz'e halimi arz edince Peygamber Efendimiz de benim bu durumumu kabul buyurdu diyor kabul buyurdu diyor. Ondan sonra diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceli gündüzü beraber oldum diyor. Akşam beraberdim, sabah beraberdim. Devamlı Allah'ın Resulü beraberdim diyor. Akşama kadar birlikte idim. Akşam ayrılırdım diyor. Sabah yanına gelirdim. Kendi kendime dedim ki ya Rabia niye böyle yapıyorsun? Akşama kadar kalıyorsun. Peygamber Efendimiz son saatine kadar kal. Belki başka bir ihtiyacı olabilir. Başka hizmetlerde koşabilirsin. Daha fazla peygamberim hizmet edebilirsin. Aklımdan bu geçti diyor. Ve hakikaten diyor, aklımdan geçeni diyor. Bizzat tatbikata döktüm diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatıncaya kadar <gülüyor> geç vakitlere kadar onunla beraber oldum diyor. Peygamber Efendimiz ne zaman beni çağırırsa mutlaka karşısında beni bulurdu. Ne zaman bir şey arz edecek olursa mutlaka hizmetine hemen koşardım. İstediği zaman, istediği anda beraberdim. Allah'ın Resulü ile böyle diyor. Peygamber Efendimiz gece namaz kılardı, kapıda beklerdim. Peygamber Efendim bir şey arz ederdi, eşini dibinde idim. Peygamber Efendimiz ne zaman ki yatardı, ondan sonra ben de gider evime yatardım diyor. Allah'ın Resulü, ne hizmetim böyle idi diyor. Ne güzel bir hizmet, ne güzel bir sahabe o Peygamber Efendimiz'e hizmet etmiş. Bizler de herkese değerli kardeşlerim, Allah'ın Resulünü göremedik. O sahabelerin cemaliyle müşerref olamadık. Onlarla birlikte olamadık ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi bizler Fetûba lil guraba, gariplere müjdeler olsun. Onlar benim sünnetimi ihya ediyorlar. Benim sünnetim ihya edilmediği halde onlara müjdeler olsun diye buyuruyor Allah'ın Resulü. Bizler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hia edersek, yaşamakla, konuşmakla, tatbik etmekle, sevmekle, inşallah Rebi'anın yapmış olduğu, kazanmış olduğu sevaba bizler de nail oluruz. Allah bizlere istediğimizi verir, önemli olan biz istemesini bilelim. Allah bizlere aydınlık verir, önemli olan kalbimizi çalıştıralım. Allah bizlerin ihtiyacını görür. Önemli olan konu kapısını çalmasını bilelim. O bizim Rabbimiz. Darda kaldığımız zaman ona yalvarırız. Sevindiğimiz zaman ona şükrederiz. Üzüldüğümüz zaman, üzüldüğümüz zaman, inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Bizler Allah içiniz ve Allah'a döneriz diye. Tevekkülümüz böyledir. Ve men yetevekkel Allah fuhu hasbu. Kim Allah'a tevekkül olacak olursa, Allah ona yeter. Kim Allah'a tevekkül olacak olursa Allah ona yeter diye buyuruyor. Bundan dolayı Rabia küçük bir sahabe sevgili bir çocuk Peygamber Efendimize canını, her şeyini bağışlamış. Gece gündüzü dememiş ona hizmet etmiş. O hizmete nail olmuş. O şerefe nail olmuş. Ka'b bin e, Rabia bin Ka'b anhu Allah'tan razı olsun. Evet hal böyle devam ederken Allah'ın Resulü'nün bir adeti vardı. Kendisine hizmet eden bir kişiye mutlaka karşılığını verirdi. Kendisine iyilik yapan, hizmette bulunan yardım elini uzatan mutlaka kişiye Peygamber Efendimiz'e mutlaka bir şey yapmak isterdi. Onu boş çevirmezdi. Onu asla, asla üzmediği gibi hizmetinin karşılığında mutlaka Allah'ın Resulü verirdi. Günlerden bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı diyor Rabia Hazretleri beni çağırdı huzuruna vardım dedi ki dedim ya Resulallah buyur bir şey mi arz ediyorsunuz deyince bana dedi ki ey Ka'b Rabia benden bir şeyler iste sana bir şeyler vereyim dedi diyor benden bir şeyler iste de sana bir şeyler vereyim dedi diyor Allah'ın Resulü bana böyle dedi diyor. Ben de düşündüm, bana mühlet ver. Ya Resulallah senden isteyeceklerimi daha sonra ben sana bildiririm dedim diyor. Senden ne isteyeceksem ben sana daha sonra bildiririm dedim diyor Allah Resulüne. Tamam dedi diyor. Bana mühlet verdi Allah'ın Resulü. Mühlet verince düşündüm diyor. Ben o zaman hem fakirdim diyor. Yerim yoktu diyor. Evimde yoktu diyor. Ve çocuktum diyor. Böyle bir fakir bir insandım diyor. Ben de diyor aynı eh sufa gibi eshabu sufa gibi Mekke'yi Medine'yi münevvere ye vardığınız zaman görürsünüz Peygamber Efendimiz ön tarafta arka tarafta eshabu sufanın bulunduğu yeri idi orası orada fakirler kalırdı Peygamber Efendimiz'in hazır bir kıta idi orası hizmetkarlar idi oraya eshabu sufa oraya da ait eten duyuf İslam İslam misafirleri denilirdi diyor biz orada kalırdık ben de onlarda onlarla beraber kalırdım diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen sadakaları bizlere gönderirdi. Bir hediye geldiği zaman da ufak bir şey alırdı, geriye kalanı bize gönderirdi diyor. Böyle bir yerde kalıyordum diyor Allah'ın Resulüne hizmet ederken diyor. Fakir olduğumdan dolayı diyor, gidecek yerim yoktu diyor. Ben de o eshab-ı sufayla birlikteydim diyor. Evet hal böyle devam, devam ederken, devam ederken nefsim bana konuştu. Vesvese verdi. Yahu işte tam bir fırsat. Peygamber sana isteğini verecek. Ne istersen ver diye bana durmadan böyle vesvese veriyor diyor. Ben bir gün diyor nefsime çektim kenara. Dedim Hadi kendi kendime. Yahu ne kadar bir kötü bir istektir bu. Nasıl olabilir de ben kendimi bir dünya fani şey için Allah Resulü'nden bir şey isterim. Tam bir fırsat. Allah'ın Resulü'nden ben isteğimi isteğim dedim diyor. Bunun üzerine diyor. Bunun üzerine. Çünkü rızkı veren Allah'tır. Beni yaratmış bana o verecektir. E, dünya bir meta istemiş olsam nasıl olsa gelecektir. Bunun peşinde koşuyorum. Gencim hala. Ben başka şey isteyim dedim diyor Allah'ın Resulü'nden. Allah'ın Resulü beni gördü diyor. Neye karar verdin? Ey Rabia ne istiyorsun? Deyince diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedim diyor. Ya Resulallah murâfakata kefil cennet. Cennette beraber olmamı istiyorum seninle de diyor. Seninle beraber cennette olmamı istiyorum ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Bunun üzerine fakale dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men evsâke Sana bunu kim söyledi, kim öğretti? Ey kim dedi benden bu isteği, istemeni falan deyince ben dedim ki diyor hayır kimse demedi bana. Aklıma bu gelen Allah'ın Resulü ben bunu istiyorum cennette seninle beraber olmamı istiyorum dedim diyor. İsteyim budur. Bundan da dönüşüm yoktur ey Allah'ın Resulü deyince diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Rabia madem isteğin böyleyse bunu arz ediyorsan aynı ale nefsi bi kesreti sujud bol bol Allah'a secde yap. Yani bol bol namaz kıl. Kılasın ki benimle beraber olasın kıyamette, cennette beraber olasın diye buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabia hazretlerine. Evet değerli kardeşlerim demek ki cennete girmenin anahtarı namazmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmanın da anahtarı namazmış. Allah'ın rızasını, Allah'ın rızasını kesbetmek için en büyük açılacak kapı da yeni namazmış. İşte bundan dolayı da günde beş defa Rabbi Aleminin huzuruna duraraktan Allah'a iltica edip ey bizim Allahımız Allahu ekber. Allah'tan büyük başka bir vücut, başka bir varlık yoktur diyerekten namazımızda her zaman en erken de bunu söylüyoruz. Kalkartagınızda tekbir de bunu söylüyoruz. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber diye namazımızı büyük tekbirlerle devam edip bitiriyoruz değerli kardeşlerim. Evet madem ki benimle beraber olmak istiyorsun ey Rabia Yapacağın tek bir şey var, aynı bir nefsi ki ale kesveti sucud. Sen kendini namaza ver, nefsine namazla büyük secde, secde yapmakla kendi nefsine yardım et. Bununla beraber benimle fakatımda cen benimle beraber cennette olursun diye buyurdu diyor Allah Resulü. Bunun üzerine diyor, bunu nasihat uyduktan sonra diyor, o kadar çalıştım, o kadar kendimi bu yola koydum ki diyor, Gecemi gündüzle kattım Allah'ın Resulü'nün tavsiyesini yerine getirmek için diyor. Ta ki onunla beraber cennette olayım. Nasıl ki dünyada cennette oldum. Ona hizmet ediyorum. Onun cemalını görüyorum. Onunla birlikteyim. Saadet ve mutluluk içerisindeyim. Ahirette de aynı sevgiye nail olmak için Allah'ın Resulü'nün tavsiyesini tuttum diyor. Evet. Bunun üzerine fazla bir zaman geçmedi. Allah'ın Resulü beni çağırdı. Huzuruna. Ey Rabia! Gel yanıma dedi gitti yanına Allah Resulü'nün yanına gittim. Ela te tez evcuya Rabbiya evlenmek istemez misin diye buyurdu bana. Evlenmek istemez misin? Ey Rabbiya dedi bana. Ben de dedim ki Ya Resulullah ben nasıl evleneyim? Benim namalım var ne servetim var. Sonra evlenecek olursa sana hizmet edemem. Hizmetinde mahrum olurum. İstediğin gibi sana hizmet yer hizmetini yerine getiremem dedim diyor. Bunun üzerine. ''Benim mehir, mihir verecek param yok, fakirim, hanımımı istediğim şekilde saadet, mutluluk veremem, dedim.'' diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ikinci bir defa beni, beni gördü diyor. Dedi ki, ''Ela te tezevvecu ya Rabia, evlenmek istemez misin? Ey Rabia.'' deyince, ''Önceki cevabın aynısını verdim.'' diyor. Önce dedim ya, ''Fakirim, yerim yok, mutlu kılamam.'' param yok mihir veremem aynısını söyledim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aynısını söyledim Allah'ın Resulü'ne diyor daha sonra kendi kendime konuştum yazıklar olsun ey Rabia madem Allah'ın Resulü sana ısrar ediyor evlenmek için teklifte bulunuyor sen Allah'ın Resulü'nden daha iyi mi biliyorsun o mutlaka güzel bir şeyler biliyor ki sana bu teklifi veriyor evlen diye bana tekrar ediyor kendi nefsime danıştım bunu diyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman geçmedi ki beni huzuruna çağırdı üçüncü defa elate teze vucu yar ya, evlenmek istemez misin? Ey Rabia deyince fakultu bela ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü evet evlenmek istiyorum dedi diyor. Evlenmek istiyorum Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Bunun üzerine bunun üzerine Resulü cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurundayım. Beni kime verecek ey Allah'ın Resulü? Beni kime verecek? Ben bildiğin gibi fakir bir insanım. Tutardalım yok dedim diyor kendisine. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: "Felanca kabileye gideceksin. Oraya varacaksın. Benim selamımı söyleyeceksin ve diyeceksin ki: 'Felanca kızınızla beni vermeniz için Allah'ın Resulü emretti.' diyeceksin." dedi diyor bana. Ben şaşırdım diyor. Felence bir kabileye gideceğim. Ben bir fakir bir kişiyim. Tutar yok. Allah'ın Resulü'nden bir selam götüreceğim. Ve böyle böyle diyeceğim. Dedim ki Allah'ın Resulü emridir. Gideyim diyor. Çektim oraya gittim diyor. O kabileye vardım diyor. Utana utana vardım diyor. Huzurlarına utanarak can çıktım diyor. Ve dedim ki Allah'ın Resulü beni sizlere gönderdi. Beni felence kızla eveleceksiniz diye emretti dedim diyor. Bunun üzerine kabilenin hepsi ve ilerleri gelen dediler ki diyor merhaba ben birasuri resulillah Allah'ın resulünün gönderdiği resüle hoş geldiniz sefalar getirdiniz dediler diyor bana bunun üzerine bunun üzerine Allah'ın resulünün demiş olduğu kızı bana nişanladılar diyor nişanladılar dedi diyor ve sevine sevine Allah'ın resulünün huzuruna geldim. Dedim ki ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü çok bir güzel Kavmmış götürdüm selamını Söyledim o demiş olduğun kızla Beni nişanladılar Dedim diyor Allah'ın Resulüne Evet beni çok karşı, Güzel karşıladılar Ey Allah'ın Resulü dedim diyor Ama ben onlara mihir verecek param yok Allah'ın Resulü dedim diyor Elbette ki mihir var ama benim bir şeyim yok Ne vereceğim onlara dedim diyor Bunun üzerine Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Bureyde bin Hasib Hasib bin Bureyde Eslem kabilesinden Kabin Rabiyanın Kabilesinden Eslem kabilesinden Bunu çağırın dedi diyor. Çağırdılar diyor. Allah'ın Resulü'nün huzuruna Geldi Bureyde. Ey Bureyde dedi diyor. Ey Bureyde Sağdan soldan Bir çekirdek ağırlığı Kadar altın toplayacaksın dedi diyor. Getireceksin Rabia vereceksin Dedi diyor. Zaman geçmedi ki diyor Allah'ın Resulü'nü derhal emrini yerine getirdi. Bir çekirdek ağırlığı kadar altın getirdi. Al bunu götür. O dışanladığın kıza mihir olacak olarak vereceksin de diyor bana. Aldım derhal onu götürdüm diyor. Allah'ın Resulü'nün emri üzerine kabileyi gördüm diyor. Dedim ki diyor aha vereceğim mihir budur dedim diyor. Allah'ın Resulü bunu gönderdi dedim diyor. Fekalu dediler ki kesirun tayip, çok güzel bir hediye, çok güzel bir başlık, çok güzel bir mehir dediler diyor. Aldılar başlarını koptular, koydular, öptü başına koydular diyor. Ve bunun üzerine mehir de ayarlamış olduk diyor. Allah'ın Resulü'nün izniyle diyor. Evet daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldim. Ya Resulallah! Vermiş olduğumuz, verdimiş olduğunuz altını götürdüm. başlık olardan yatırdım. Bana şunu dediler. Kesirun tayyip. Çok güzel bir başlıktır dediler diyor. Mihir dediler diyor. Evet bunun üzerine dedim ki ya Resulallah, başlığı ayarladık. Ama düğün yapacağız. Düğün masrafları nasılacağız? Ne keseceğiz? E, benim bir şeyim yok dedim diyor. Bunun üzerine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Büreyde'yi çağırdı. Ey büreyde! Ey de. Gideceksiniz bir koç alacaksınız. Koç alacaksınız. Güzel bir koç alacaksınız. Ondan sonra Ayşe'nin yanına varacaksınız. Ayşe'den de arpa var. Onu alacaksınız. Onu alacaksınız. Ve düğün masraflarını bu şekilde karşılayacaksınız dediler diyor. Dedi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunun üzerine gitti. Bureyde güzel bir koç aldı, koç aldı, getirdi Resulüşüllahim huzuruna. Peygamber Efendimiz emriyle Ayşe'nin evine gittik, evinden de. Burada arpa aldık, arpa aldık, arpanın yani ununu aldık. Doğru. Kızın babasının yanına gittik. Dedik ki diyor, aha düğün masrafları, aha koç, aha da ekmek yapman için arpa dedik diyor. Bize dediler ki. Evet alın koçu siz götürünüz, ekmeğe de biz yaparız dediler diyor. Aldık biz koçu getirdik, kestik, pişirdik, hazırladık, ekmeği de onlardan ayarlamış olduk. Ve bununla beraber düğün merasimizde başlamış oldu. Bu düğüne de Allah'ın Resulü'nü de çağırdım diyor. O da benim düğünümde bulundu diyor. O da benim düğünüme onur ve şeref verdi diyor Allah'ın Resulü. Ne güzel bir düğün. Ne güzel bir sevinç, ne güzel bir kardeşlik, ne kadar güzel bir sevgi, muhabbet ki Rabia Hazretleri kısa bir zaman içerisinde Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın Resulü'nün tavsiye üzerine evlensin. Evlendikten sonra Allah'ın Resulü bana bir yer verdi diyor, bir arsa verdi diyor, bir toprak parçası verdi diyor. O toprak parçası da Ebu Bekir'in arazisine yakındı diyor, hudutlu diyor, huduttu. Zaman zuhur ederken diyor bir tane hurma. Hurmadan dolayı Ebubekirle Bekir'le ihtilafa düştük diyor. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a ihtilafa düştük. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a benim arazimde diye şey etti. Ben de herkese benim arazimde diye ihtilaf ettik diyor. Bunun üzerine Ebubekir Bekir heyecana geldi diyor. Benim sevmediğim bir söz konuştu bana diyor. İkrah ettiğim bir sözü bana konuştu diyor Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Ama derhal pişman oldu. Dedi ki diyor ey Rabia kalbini kırdım. Aynısını bana söyle de. Heşleyse kısas olaraktan bunu ödemiş olayım dedim dedi diyor bana. Ben hayır yapmam dedim diyor. Sana ey Ebubekir Bekir bunu söylemem dedim diyor. Bunun üzerine Ebubekir Bekir heyecanla kalktı. Ey Rabiya mutlaka söylemen gerekiyor. Söylemesen gider Allah'ın üstüne derim ki. Ben ona bunu yaptım kısas için benden kısa hakkını almıyor diye şikayet ederim seni dedi diyor dedim diyor. Söylemedim diyor. Ve derhal Peygamber Efendimiz'in Huzuruna giderken benim kabilelim de bana peşime takıldılar. Sandılar ki, sandılar ki Ebu Bekir ihanetinden dolayı gidip Peygamber Efendimiz'e suç duyusu bulacak Rabiya diye sandılar diyor. Dedim ki diyor, hayır peşimsine gelmeyiniz. Bu kim olduğunu biliyor musunuz? Bu Ebu Bekirdir. Allah Resulünün dostudur. Beni şikayet için getmiyor benden kısas, ben ona kısas hakkından vazgeçtiğimden dolayı beni gidip şikayet edecek. Başka bir şey yapmıyor. Ama derhal gidiniz. Ebu Bekir sizi görmesin. Görecek olursa kızar. Onun kızına da, Ebu Bekir'in kızdığına da Resulullah kızar. Resulullah da kızacak olursa Allah kızar. Rebiya burada kaybeder dedim diyor. Benim kabilem benden ayrıldı diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı diyor. Ebu Bekir radiyallahu anh'u durumu izah etti diyor. Bunun üzerine bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu. Ya Rabbi ya ma leke aranızda ne var? Ebu Bekir'le aranızda ne var? Dedi diyor bana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekultü dedim ki ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Benim de onun arasında hiçbir şey yok. Ancak onun söylediğini benim söylememi istedi. Ben de imtina ettim. Ben de imtina ettim demedim diyor. Onu söylediğini kendisine. Karşılık vermedim diyor. Aramızdaki sadece budur diyor. Fakal er sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü buyurdu. Nam la taqullahu Onun söylediği gibi sen ona söyleme. Onun dediği gibi sen ona deme. Ancak velakin kul şöyle de. Gafarallahu Ebu Bekir. Ebu Bekir Allah affetsin dedi diyor. Dedi diyor. Ben de onun huzurunda dedim ki Ğafarallahu leke ya Ebubekir. Ey Ebubekir, Allah seni affetsin dedim diyor Allah'ın Resulü'nün huzurunda diyor. Ve bunun üzerine Ebubekir'in gözleri doldu, ağlamaya başladı. Sular dökülmeye başladı ve bana şöyle diyor. Cezakallah anni hayran ya Rabia Ey Rabia Allah senin mükafatını bol eylesin. Sana bol mükafat versin diyerekten bana karşılık verdi diyor Ebubekir. Ebubekirle şeyimizde böylelikle bitmiş oldu diyor. İşte değerli kardeşlerim, sahabeler böyleydi. Yapılan bir hareketi, yapılan bir hareketi, üzücü bir hareketi mutlaka anında telafi etmeye çalışırlar idi. İşte onlardan bir tanesi de Ebubekir gibi bir zat, Ebubekir gibi bir zat bir süflü lisan belki ağzından zuhur etmiştir ve bunun üzerine sen niye bana karşılığını vermiyorsun? Kıssas olsun diyerekten Söylemediğinden dolayı Resulü Zişan Efendimizin huzuruna varıp Orada durumunu arz eder iken işte maziret belirtilinde Ebubekir Bekir radıyallahu anhuya Karşı Allahu Resulü Allahu Resulü <türük> Onun söylediği gibi Sana söyleme ey Rabia Onun dediği gibi sen ona deme Ancak şöyle de <türük> Ebu Bekir Allah affeylesin Ebu Bekir Allah affeylesin Ebu Bekir Allah affilesin diye dedi. Söyle diyor. Ve bunun üzerine Allahu Resulü üzerine de ben şöyle dedim. Allahu leke ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir Allah seni affilesin dedim diyor. Bunun üzerine Ebu Bekir'in gözlerine baktım ki hönkür hönkür ağlıyor diyor. Ve bana da dedi ki diyor Allah sana bol bol mükafatlar versin. Ey Rabia dedim diyor. Dedi diyor bana. İşte hata değerli kardeşlerim afla başlayacak olursak musamihar olacak olursak birbirlerimize birbirlerimize hoşgörüyle bakacak olursak, İslam nuruyla bakacak olursak, peygamber sevgisiyle bakacak olursak, Allah aşkıyla bakacak olursak, inanın her şeyleri her şeyleri hafif görürüz. Kendi aramızda yapılan hataları itibara almayız, itibara almayız. Birbirimize yaklaşacak herhangi bir fırsata da bunlar engel olmaz ve dolayısıyla hem nefsimize hem de şeytana fırsat vermeyiz. Allah lütfeylesin, ihsan eylesin. Ve ahiru davane enil hamdü lillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi seyyine Muhammed ve ala aile Muhammed. Evet.